Bismihi Subhane. 40 sene evvel Harbi Umumi'de cephede Avcı hattında bazen at üstünde telif edilen bu İşaratul İcaz tefsirinin bir kısmını üstadımızdan ders aldık. İlmi belagatı ve kavayidi Arabiyeyi bilmediğimiz halde aldığımız ders ile bundaki bir sırrı azimi fehmettik ki bu İşaratul İcaz tefsiri hakikaten harikadır. Bu tefsir Kur'an'ın vücuhu icazından yalnız nazmındaki icazı harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle dört noktayı beyan ediyoruz. Birincisi, madem Kur'an Kelâmullah'tır, umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka tabaka olarak dizilmiş bütün nevi beşere hitap ediyor, ders veriyor, hem bu kâinat Hâlık-ı kelamı olarak, rububiyetin en yüksek mertebesinden çıkıp, bu binler muhtelif tabaka muhataplarla konuşuyor, umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Elbette manaları külli ve umumidir. Beşer kelamı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüz'i bir manaya inhisar etmiyor. Bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulüp ve ervahının her birisine layık gıdaları veriyor, dağıtıyor. İkincisi kelamı ezeli'den gelen ve bütün asırları ve bütün tavayif-i beşeli beşeri muhatap ittihaz eden Kur'an-ı Hakîm'in gayet külli manalarının cevherlerinin sadefi hükmünde olan lafz-ı Kur'ani elbette küllîdir. Yalnız kıraatında her bir harfinin 10, yüz, bin ve binler ve Eyyâmu Mübareke'de otuz bine kadar sevabı uhrevi ve meyve-i cennet veren hurufu Kur'aniyenin her birinde Mevcudiyeti katî olan icazın bir kısmını bu tefsirde gördük. Üçüncüsü, bir şeyin hüsnü cemari o şeyin mecmuunda görünür. Cüzlere ayrıldığı vakit mecmuunda görünen hüsnü cemal parçalarında görünmez. O şeyin umumunda tezahür eden nakş ve güzellik her bir kısmında aranmaz. Görünmediği vakit görünmemesi onun sebebi kusuru tevehhüm edilmez. Böyle olmasına rağmen, Kur'an-ı sure ve ayetlerinde görünen mucize-i nazm, heyat ve keyfiyat itibariyle tahlil edildiği vakit, başka bir tarzda yine kendini ehli i tetkike gösteriyor. İşte bu işaretül icaz arabî tefsiri, icaz ı Kur'an'ın yedi menbaından bir menbaı olan nazmındaki cezaleti en ince esrarına kadar beyan ve izhar ediyor. Kur'an-ı on, yüz, bin ve binler, ve ayâm-ı mübarekede 30 bine kadar semere-i veren hurufatının her birine ait işâratul icazın azami ihtimam ile onlardaki icazı göstermeye çalışması elbette israf değil aynı hakikattır. Dördüncüsü, Kur'an-ı Hakîm'in kelâmı gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakatı ı beşere hitap etmesi hasebiyle manasında bir camiiyet ve külliyeti i harika vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi bir anda yalnız bir meseleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz'i değil, göz misüllü, muhit bir nazara sahip olmak gibi kelamı ezeliği dahi bütün zamanı ve bütün taife-i insaniyeyi nazara alan bir külliyette bir kelamı ilahidir. Elbette onun manası beşer kelamı gibi cüz'i bir manaya ve hususi bir maksada münhasır değildir. Bu sebepten bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, ima, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirinin beyan ettikleri manalar kavaidi arabiyeye ve usulü nahve ve usulü dine muhalif olmamak şartıyla o manalar o kelamdan bizzat murattır, maksuttur. Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ziya, Ceylan, Bayram